Hocam lütfen. Aşkın, aşık, belayı hecrilen alan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, her nedenli cevrler görse vefalar eylese, her nedenli gülseler haline ol giryan olup, gah cefaku hubarından urunsa sakisvedi, gah bela vadisinde geçeylesa ür olup. Gam beyabanına eylese her gün seyru sefer Her gece mihnet serayı firkate mihman olup Razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa Sinesinde navek dil darpinhan dar pinhan olup Dilberinden rahmeğer olmazsa ol dil hastaya Kimseler derdine derman edemez imkan olup Verseler mülki cihanın tacı tahtı devletin Avnikoyun terkin etmez başına sultan Ah Sultan, ah i̇şte, aşıklık bu, böyle bir şey. Birinci beyit Aşkın Kanunu madde bir Biz de arkamızda da Sultan Fatih mi Var, resimde? var hocam, evet. <gülüyor> Sultan Fatih'in arkanızı onu diyecektim. Arkanızı almışsınız Sultan Fatih'i okuyorsunuz fiili. Yeraltı dünyasının namlı isimleriyle aranıyoruz. <gülüyor> onlar benim referanslarım. Yeraltı dünyasının böyle şey isimleri, parlak isimleri bunlar abini merhum ee, inşallah gidip elini öpeceğiz az kaldı şunun şurasında onu da hayal eder misiniz hocam hani Çok mesela kendim. bir gidip böyle bir durum var ben şair, şair nabiyi 10.000 kişi arasında görsem kaçırmam tanırım gibi gelir bana niye 35 yıldır divanıyla meşgulüm şimdi bu bir yakınlık münsiyet peyda ediyor ee, herhalde tanırım diyorum ya bunu yazan odur filan diyorum yani yanılırsak düzeltirler yani aranızda bir dostluk bir ünsiyet merhaba teşekkür ediyor elinizde olmayarak bana dua edin çocuklar dedim bir lise talebesi parmak kaldırdı sevdiklerinizi özlediğiniz anlaşılıyor hocam dedi sultan fatih şair nabi falan ee onlara bir an önce kavuşmanız için dua etsek olur mu dedi <gülüyor> yok yavrum dedim onları özlediğim doğru ama aceleye mahal yok dedim yani yavaş, yavaş yavaş gider <gülüyor> <gülüyor> tiz reftar olanın payine dağmen dolanır tiz olanın payine dağmen dolanır reyre şehir evet ah, aşkın kanunu <gülüyor> Şimdi Maddedir. ama o kadar zor bir durumdayız ki onu da ifade edeyim ne olur ben bu iki kıymetli misafirimizle de oturup böyle saatlerce bir yerde çay içip şu sohbeti kamerasız yapmak isterdim. Onun için bölmek istemiyorum gittiği yere kadar gitsin program demiş ki gel beru gel beru ki sağ müsalaatın kazası var sensiz geçen zamana hayatın kazası yoktur olmadı. Fatih'te bitiririz mevzuyu. Birkaç hafta sonra Yavuz'la devam ederiz. Birkaç hafta sonra kanuniyle devam ederiz. Olmaz <gülüyor> mı? <gülüyor> bak, bak bak canlı <gülüyor> bak, yani, şeyin şeyin canlı canlı bir vakit alalım. Aşk'ın kanunu ne dedi? Ağlasa Sultan aşık Fatih? belayı hecr nalan olup. Madde bir fıkradır. Aşk'ın birinci maddesi odur ki ağlaması icap eder aşığın. Ağlaması gerekir ve bu ağlamak belayı hecr ile olacak. Ayrılıkla olacak. Yani aşkta kavuşmak yoktur. Aşk bir fotoğraf değil bir filmdir hem de sonsuza uzanan bir film yani bir süreçtir kavuşulursa çoluk çocuk olur yani <gülüyor> kavuşmaya çok olmaz. hevesli günümüz insanı aceleci böyle 3 gün aşk 4. gün beş filan yok öyle yok öyle yani o insanı terbiye eden pişiren olgunlaştıran bir ateştir ki soğan nasıl ateş görmezse acı oluyor ateşte tatlanıyor insan da öyledir aşk ateşinde pişerse tatlanır derler madde bir ...ayrılık ızdırabıyla ağlıyor olmalı... ...bey fıkrasındaysa... ...gözyaşı, bildiğimiz gözyaşı olursa da makbul değil... ...kan ağlamalı diyor... ...yani adam yerine koymam diyor... Öyle ...bildiğimiz gibi herkes ağlıyor diyor... O ne ki diyor... İkinci beytte aşığın kıyafeti hakkında bilgi veriyor... ...ya diyor cefa dağının tozlarıyla giyinmeli... ...yahut da hiçbir şey giyinmeden çölde dolaşmalı... ...birinci Mısra'da Ferhad'ın, ...ikinci Mısra'da Mecnun'un resmi var... ...Karhat Mecnun seviyesinde değilse de kabul etmem. Üçüncü beyt de... ...başka bir tarafını aşığın ahlakını anlatıyor. O ızdırap çeker, onu taşlarlar... ...hakaret ederler, kınarlar... ...ama o güler. Onun vefası artar. Ne kadar cefa görürse o kadar vefası artar... ...öyle olmalıdır. Razı aşkı aşıkar etmeye takat bulmasa... ...sinesinden avekidilduz... pinhan olup... ...aşkın sırrını ifşa etmemek... ...gerektiğini bilir aşık. Ve yapmaz doğru ama... Artık dayanamadım deyip bir gevezelik edecek olsa bile sinesine yediği oklar ve çektiği ızdıraplarla rahat bir nefes alamamalı ki sırrı ifşa etsin. Onu da yapmaya güç yetirememeli. Sonra onun gecesi ve gündüzünü anlatır 5. Beyt'te. Gündüzleri gam çöllerinde dolaşır aşık, geceleri ayrılık sarayında yatar. Ve altıncı beyt dilberinden rahm eğer olmazsa ol dil hastaya kimseler derdine derman edemez imkan olup sadece sevgilisinden kavuşacağı bir tatlı bakış bir nevaziş bir okşama bir merhamettir onun ilacı. Eğer sevgilisinden bu lütfa kavuşamazsa cihan doktorları ona fayda temin edemezler. O razıysa herkes razı. O razı olmuşsa herkes razı yani Allah. Ve son beyt de. Eğer bütün dünya saltanat bu dünyada ne kadar taç ve taht varsa hepsi emrime verilse bile ben sevgilinin kuyundan muhitinden eşeğinden asla ayrılmam aşkın namusu bunu evet. gerektirir. Peki